Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah-u görür gibi ibadet et. Sen görmüyorysen de O seni görmektedir. İbadetlerini ihlas ile yapanlara müjdeler olsun. Bunlar hidayet yıldızlarıdır. Fitnelerin karanlıklarını yok ederler. Üzerindeki cilbabı haramdan gelmiş olan adamın namazları kabul olmaz. Resulullah Hazreti Ali'ye dedi ki, Ya Ali, bir kadını görürsen yüzünü ondan ayır, ona tekrar bakma. Ansızın görmek günah olmaz ise de tekrar bakmak günah olur. Kendini bir kavme benzeten onlardan olur. Sayit bin saat dedi ki, Babam saat Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına hasta sarsak birini getirdi. Bunu zina yaparken yakaladık dedi. Buna üzerinde yüz filiz bulunan bir dal ile bir kere vurunuz buyurdu. Gayrimüslim'e zulmedenden kıyamet günü onun hakkını ben isteyeceğim. Bir kimse, bir günah yapmak istese ve sonra Allah'tan korkup, onu terk eylese, Hakta Ala Hazretleri o kula iki cennet ihsan eder. İnsanlar için bundan, her işte inşallah demekten daha faziletli mutilik yoktur. Şarabı yapmak, üzümünü sıkmak, taşımak, dağıtmak, satmak ve içmek, günah da beraberdir. Ve bunların namazlarına, oruçlarına, haclarına, zekatlarına ve sadakalarına sevap verilmez. Meğer ki tevbe ederler. Gıybet yapmak zinadan daha ağır bir günahtır. Kimse rızkını bitirmeden ölmez. Fakat rızkınızı iyi yerlerde arayınız. Akıllı şu kimsedir ki günü dörde ayırıp birincisinde yaptıklarını ve yapacaklarını hesap eder. İkincisinde allah Teala'ya münacat eder, yalvarır. Üçüncüsünde bir sanatta veya ticarette çalışıp helal para kazanır. Dördüncüsünde istirahat eder. Ve mübah olan şeylerle kendini eğlendirip haram şeyleri yapmaz ve onlara gitmez. Akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Yapacağın her işi önce düşün. allah Teala'nın razı olduğu, izin verdiği bir iş ise onu yap. Böyle değilse o işten kaç. İmanı olan zina etmez, hırsızlık etmez. allah Teala emrettiği şeyleri yapmanızı sevdiği gibi, izin verdiği şeyleri yapmanızı da sever. Saçını, sakalını Müslüman olarak ağartan, affolunur. Ömrü uzun, ibadetleri de çok olana müjdeler olsun. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Amellerin en efdali, nefse en zor gelenidir. Haramlara devam küfre sebep olur. Günaha razı olmak, günahı işlemiş gibidir. Mümin olan kimse, Büyük günahın meydana gelmesine sebep olmak korkusundan küçük günahı terk eder. İslamiyete uyan kadın cennet nimetlerindendir. Nefsine uyan kadın şerdir. Ya yani, Keramet günahlardan geçmektir. Günahları terk etmektir. Çocuklarınıza namaz kılmasını öğretiniz. Yedi yaşına gelince namazı emlediniz. On yaşına gelince kılmazlar ise döverek kıldırınız. Farz namazlarından sonra ayet-el okuyan kimse ile cennet arasında ölümden başka mani yoktur. Bir mümin, namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennette olan hurül ein onu karşılar. Bu hal namaz bitinceye kadar Devam eder. İbadetlerin en kıymetlisi evvel vaktinde kılınan namazdır. Bir zaman gelecek. Amirler, imamlar namazı öldürecekler. Vaktinden sonraya bırakacaklardır. Sen namazını vaktinde kıl. Senden sonra cemaat olurlarsa onlarla da tekrar kıl. İkinci kıldığın nafile olur. Cabir bin Abdullah'ın bildirdiği bir hadis-i şerifte Resulullah birinin evi önünde nehir aksa, her gün beş kere bu nehirde yıkansa üzerindeki kir kalır mı diye sordu. Hayır ya Resulullah dedik. İşte beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolunur. Mümin ile kafire ayıran fark namazdır. Allah-u Teala her gün beş vakit namaz kılmağı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün beş vakit namaz kılanı cennete sokacağını allah Teala söz verdi. Her namazdan sonra üç kere Estağfirullahal-azim Ellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etubi ileyh okuyanın bütün günahları affolur. Beş vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur. Yahudilere benzememek için namazları nalin ile kılınız. Müttaki bir alim ile namaz kılan bir peygamber ile kılmış gibidir. Bir kimse. Mani yok iken üç cuma namazı kılmazsa allah Teala kalbini mühürler. Yani iyilik yapmaz olur. Cuma günü sabah namazından önce üç kere Estağfirullah el-Azim, ellezi la ilahe illa, huvel hayyul kayyum ve etub ile okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur. Tamam yapılmamış olan namaz, zekat ve başka farzlar, nafileler ile tamamlanacaktır. Kıyamette önce namazdan sorulacaktır. Namaz doğru kılındı ise kurtulacaktır. Namazı bozuk ise işi kötü olacaktır. Farz namazında bir şey noksan olursa nafileleri ile tamamlanacaktır. İki farz namazı bir araya getirmek büyük günahlardandır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayan dinini yıkmış olur. Bir namazı bilerek özürsüz kılmayan kimse 80 hubbe cehennemde kalacaktır. Öğleden önce olan sünneti terk eden şefaatime kavuşamaz. En büyük hırsız kendi namazından çalan kimsedir. Safları düzeltmek namaz kılmanın bir parçasıdır.